bedendeki yaradan elbiseye kan damlarsa e, o elbiseyle namaz kılabilir miyiz diye merak etmiş. Buradaki kanın ölçüsü ne kadar olmalıdır hocam? E, tabii ki e, kan e, ağır bir necasettir. E, bu ağır olan e, bu tür e, akıcı olan necasetlerde e, avuç içini e, geçersek, kişinin kendi avuç içi burada baz alınır. E, kişinin kendi avuç içini geçecek bir e, yeri kaplarsa veya ayrı ayrı olur da hepsini topladığınız zaman avuç içini geçecek miktarda olursa o zaman böyle bir elbiseyle namaz kılmak caiz değildir. Temizleme imkanı olduğu halde avuç içinden daha az bir kan ile namaz kılmak da mekruhtur. Yani e, din buna da cevaz veriyor. Bu şekilde de namaz kılmak e, caizmiş diye bile bile elbisemizdeki az bir kanı temizlemeden namaz kılarsak o zaman, o zaman da mekro işlemiş oluruz.